Değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hayatımızda önem vermemiz gereken hususlardan birisi de zamanımız gelmektedir. Her bir Müslüman hayat içerisinde kendisine emanet olarak verilmiş olan nimetleri kullanırken bunun bir sorumluluk gerektiği ve bu nimetin karşısında bir hesaba çekileceğini düşünerek davranmak zorundadır okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Asr suresinde buyuruyor ki Asra yemin olsun ki insanlık zararda ziyândadır, husrandadır. Yalnızca iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı söyleyenler ve insanlara sabrı tavsiye edenler buyuruyor. İmam Şafii Hazretleri bu sure-i celile ile ilgili diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir sureyi indirmemiş olsa yalnızca bu ayeti indirmiş olsaydı insanlara bu ayet yeterdi. Allah deseydi ki Ey kullarım ben size bu ayeti indirdim bu ayetin gereğince amel edin dese insanlar bu ayetten anladığıyla yaşamak zorundalar ve bu ayette kendilerini hayatı boyunca yeterliydi. Yani bu ayette Özü itibariyle her bir mümine Sana yeter deniyor Ey mümin bu ayette söylenen Sözleri anla Nedir burada sözlenen, söylenen sözler süre ye Asra yemin ederek Başlıyor asır nedir İkindi zamanıdır İkindi namaz vaktidir Bir Yüzyıllık süredir Bir de andır Her anlık bir süredir. İşte Allah Teala Buna yemin ediyor. Asra yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki zamana yemin edilmesi çok önemlidir. Neden? Çünkü Allah yalnızca değer verdiği şeylere yemin eder. İnsan da böyledir. Onun için de Kur'an-ı Kerim dinimiz zamana o kadar çok büyük önem atıf etmiş ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok sure yemin ederek başlamış. وَالْشَمْسِ وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ Velfecri gibi sureler nedir? Güneşe yemin eder, Ay'a yemin eder, Kuşluk vaktine yemin eder, Sabah'a yemin eder. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime böyle başlar. İşte bunlardan birisi olarak da Asır suresinde Asra, ikindi vaktine allah Teala yemin ediyor. Değerli kardeşlerim, biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize hayatımız boyunca vaktimizi iyi kullanma zamanımızı iyi değerlendirme hususunda tavsiyelerde bulunmuştur öyle ki ibadetlerimiz bile hepsi en fazla zamanla ilgili olan şeyler olmuştur hangisi mi? namaz <gülüyor> <gülüyor> namaz müminlere vakitli bir farzdır Allah böyle buyuruyor Diğer ibadetler de zaten namazla ilgili ki namaz gibi mesela namazın günde 5 vakit namaz kılmak zorundayız. Sabah namazı ne zaman İmsak ile işrak arası kılınabilir. 5-7 gece imsak 6.39'da güneş doğuncaya kadar bu süre içerisinde kılmak zorundayız. Bu süreden önce veya sonra kılarsak bu namaz geçersizdir. Namaz ancak Önce kılınmışsa teheccüd olur, sonra kılınmışsa kaza olarak kılınır. Ama namaz için tahsis edilmiş süre bu zaman diliminin içerisidir. Bir insan kendisine emredilmiş olan namaz ibadetini yerine getirebilmesi için bu zamana riayet etmek zorundadır. Bu belirtilen zaman içerisinde kılmak zorundadır. Buradan da zaten namazın başlı başına duruşundan, namazın bir duruş olduğunu, namazın bir zaman ayarlaması olduğunu görüyoruz. Günde beş vakit namaz, her biri diğer vakit, ayrı ayrı vakitlerde, biri diğerinin hakkına geçmeyecek şekilde ayrı zamanlar. Ve öyle bir zaman ki, mümini her an teyakkuz halinde tutan bir namaz. Her gün birer dakika ileri giden, ya da birer dakika geri gelen ama hayatı boyunca, Elleri adeta tetikte bekleyen asker gibi Sürekli teyakkuz halinde bekleyen Her zaman hayatını hayatını zamanla sınırlandırmış olan bir mümin Allah bize bunu emrediyor Elbette bir insan namazı geç kılarsa kazaya bırakmış Vaktinin dışında kılarsa tabii ki kazaya bırakmıştır Vaktinin içinde de Abdullah İbni Mesud Hazretleri Peygamberimize ''Ya Resulallah, Allah Teala en fazla hangi ibadetimizden, hangi şeyden hoşlanır?'' diye sorduğunda buyuruyor ki ''Assalatu ala vaktihe'' ''Vaktinde kılınan namaz'' En önemlisi budur. Yani ilk vaktinde kılınan. Tabi ki namaz geciktikçe vakit dilimi içerisinde muhakkak ki görev yerine gelmiş olur. Ama her bir gecikme o namazın sevabını eksiltir. Değerli kardeşlerim, biz aslında hayata namaz çerçevesinde <gülüyor> baktığımızda şunu görürüz ki, günde beş vakit namaz bizim hayatımızda bir randevu ayarıdır. Randevularımıza ne kadar çok sadık kalmamız gerektiğinin, hayatı bununla noktalı hale getirmemizin en önemli işaretidir. Ve yine bundan anlarız ki, bir insan gün içerisinde yapacağı işlerin hepsinde de öyle yorumlamış alimlerimiz işleri için münasip vakti kollamalı Hani namaz değişik vakitlerde her namazın kendisine has bir süresi var ise işte insan da yani bu iş falan işin önünde veya arkasında değil hangi işi ne zaman yapması gerekiyorsa o zaman yapması Neden bahsediyoruz zamanın öneminden, bir insanın zamanını iyi kullanmasından <gülüyor> Cenaze oluyor Cenazenin üzerinde tazeye gitmişsiniz Gideceğiniz yer aynı uzaklıkta Gittiğiniz yerde Aynı zaman kalacaksınız 15 dakika kalacaksınız Ama eğer siz Birinci gün girerseniz taze yere iyi şekilde yerine gelmiştir ikinci ve üçüncü gün girilmişse İkinci sınıf Muamele gösterilmiştir Ama cenazeden bir hafta sonra da gittiğinizde belki taziye görevini üzerinizden atmış olabilirsiniz ama çok geç kalmış olarak öyle ki bazen insan aslında görev yapıyor, taziye veriyor ama öyle çok geç gittiği zaman tamamen acısını unutmuş olan insana acılarını tekrar hatırlatmış oluyor. Onun için de ne yapmalı insan yapacağı her ne ise işini zamanında yapmalı. Her işte o işi yapmak değil, o işi zamanında yapmak önemli. Yine ayet içeriminin tefsirinde alimler derler ki Allah Teala asra yemin etmiştir. Neden asra? Neden zamana yemin etmiştir? İnsanlık husrandadır, zarar ve ziyandadır diye Allah bu kadar çok keskin ifadelerde bulunmasının sebebi bir insanın, bir insanın hayattaki en büyük sermayesinin zaman olduğundan dolayıdır. Allah bize imtihan etmek üzere sağlık vermiş, nimetler vesaire her şeyi vermiş. Ama en fazla ne vermiş? Zaman vermiş. Diğer verilen nimetlerin hepsi farklı olabilir. Ama eğer zaman, zaman hususunda bir fark yoktur. Bir insanın dünyadaki imtihanı da zaman üzerinedir. Ne için imtihan oluyoruz? Nefes aldık, ölünceye kadar... Dünyadayız, hayat içerisindeyiz. Hayatın sonucunda bize tabii ki namaz kıldın mı, oruç tuttun mu, günah işledin mi, harama düştün mü, Allah'ın emirlerini yerine getirdin mi? Bunlar sorulacak sorulacak ama esas sınav nedir? Esas sınav zaman sınavıdır. Zamanını iyi değerlendirdin mi? İmtihanı aramızda hocalarımız var. Öğrenciye zaman çok bilgili bile olsa dersine mükemmel çalışmış bile olsa sınav esnasında bildiği soruların cevaplarını yazmayıp sınav süresini değerlendirmeyip başka şeylere meşgul olsa çıksa hoca sense bile öğrenciye not veremez. Niye? Çünkü sınav süresini iyi değerlendirmemiş. Esas görevi neydi? Esas görevi o sınav süresini iyi değerlendirmekti. İşte onun için İnsanın hayatı bir sınav süresidir. Hayatındaki her saniye önemlidir. Bir şey bilmesi, dersine çok iyi çalışması önemli değildir. Önemli olan o sınav süresinde iyi çalışabilmesi, sınav süresini başarıyla geçirebilmesi. Tabii ki namazın dışında diğer ibadetlerde hep hep zamanla zamanla ölçülür dedik. Hac ibadeti, bir insan hacı olabilmesi için Sadece ve sadece Arefe gününde Arafat dağında, Arafat vakfasında Olması gerekir Yıl içerisindeki 365 günün hepsi Hangisini isterse istesin Oraya çıkarsa Hiçbir anlamı yoktur Arefe vakfasından bir gün önce gitse Ya da bir gün sonra gitse Her türlü ibadeti yerine getirse Bile o insan hacı olamaz Ne yapması gerekiyor Hac için süre var yerine getirecek Zekat ne zamanlar? Zamanla sınırlıdır. Bir insan senede bir zamazandan Ramazan'a her yılbaşı kabul etmek üzere her ne zaman verecekse ama zamanla sınırlıdır. Oruç bir insan Ramazan ayının girmesiyle Ramazan ayının çıkmasına kadar, imsak vaktinden akşam ezanına kadar. Keza kurban ibadeti de biliyoruz ki bir insan kurban bayramı içerisinde kesmesese bir gün önce Allah rızası için kesse, Sıradan bir ettir o, Allah rızası için kesilmiştir ama o görev yerine gelmemiştir. Yolculukta böyledir, mesih de böyledir, abdeste kullanılan mesut, bunların hepsi neyle ilgilidir? Zamanla. Onun için değerli kardeşlerim, bir insanın hayatındaki ibadetleri de zamanla ölçülüdür, zaman üzerine bina edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Estaizu <gülüyor> Billah Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor. O kadar çok Allah bize nimet vermiş ki bir insan şu kendisine verilen nimetleri saymaya kalksa sayamaz. Alimler diyorlar ki bu nimetler bu kadar çok olan nimetleri Dört kategoride değerlendirmek mümkündür. Hangi nimetler? En başta gelen dört nimet. Bunlardan birincisi iman nimetidir. Bir insana Allah eğer iman etme lütfunda bulunmuş ise, iman etme imkanı vermiş ise dünyanın en bahtiyar insanıdır. Dünyada en fazla nimet bu insana verilmiştir, iman sahibi ise. Sonra ikinci olarak demişler ki itaat. Allah Teala'nın emrettiği görevleri yerine getirebilmek, namazları kılabilmek, diğer ibadetleri yerine getirebilme imkanı verilmişse bir insana iman ettikten sonra amel edebiliyorsa işte bu insan dünyadaki en büyük ikinci nimete ulaşmıştır. Üçüncü olarak da değerli kardeşlerim, üçüncü nimette demişler ki bir insanın sağlık sahibi, sıhhat sahibi olması ve azalarının salim olması. Elbette eksik olduğu zaman da Allah'ın bir imtihanıdır. Ama nimet itibariyle, üçüncü nimet nedir? İnsanın sağlık, huzur, selamet içerisinde olması, dünyadaki Allah'ın kendisine bahşettiği en büyük üçüncü nimettir. Bu üçüncü nimetten sonra Dördüncü bir nimet daha var ki değerli kardeşlerim konumuzda da irtibatlı olan yönü dünyadaki en büyük dördüncü nimet zamandır. Allah eğer bir insanın hemen canını alacak değilse biraz yaşama fırsatı vermiş ise hayatta kendisine zaman tanımışsa bu insan hayattaki en büyük en büyük lütfa uğramış insan demektir. Onun için bu nimetler içerisinde de zamanın ne kadar iyi olduğunu bilmek zorundayız ve bu nimetimizi verilen nimeti iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Peki acaba bu nimeti gerçekten değerlendirmemiz gerektiği gibi değerlendiriyor muyuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu aldanırlar. ...bunun değerini bilemezler. Sağlık ve boş vakit. Bu iki nimeti insanlar hiç anlayamaz. Diyor Peygamberimiz. Sağlıklı bir insan hep eksik şeylerini hatırlar. Şuyum yok, bunun yok. Şu da olsaydı, bu da olsaydı hep bunları düşünür. Ama hiç Allah'ın kendisine verdiği sağlık nimetinin önemine varmaz... ...ta ki sağlığını kaybedinceye kadar. En önemli nimet neymiş? Nimetlerden farkına varmadığımız nimetlerden birisi sağlık. Diğeri de diyor Efendimiz Aleyhisselam boş vakit. İnsanın elindeki fırsat, vakit insan için hayattaki en değerli, en önemli nimetlerinden birisidir. Onun için de bir insan bu nimetinin kıymetini iyi bilmeli sağlığı gibi vaktini de iyi değerlendirmemedi değerli kardeşlerim. Elbette insanoğlunun çoğu bu nimeti iyi değerlendirememiş ama değerlendirenler de olmuş bir iki tane, üç tane imkan olursa e, fırs e, bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim İmam-ı Şafi Hazretleri buyuruyor ki ben tarikat erbabı sufi kardeşlerimle bir süre aralarında bulundum. Onlardan iki önemli şey öğrendim. Tarikat erbabı sufi kardeşlerinden iki şey öğrendim diyor. Bunlardan birincisi El vaktu seyfun fe illem taktahu kata'ak Vakit kılıçtır. Eğer sen onu kesmezsen o seni keser. Ben bunu öğrendim bunlardan diyor. Vakit bir kılıçtır eğer sen vakti kesmezsen, vakti iyi değerlendirmezsen, o kılıç gelir, seni keser, seni yok eder. İkinci olarak da diyor, onlardan öğrendiğim söz, eğer sen eğer sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni meşgul eder. Bunu teyit eden bir hadis-i şerifte zaten vardır. Bir insan eğer, kendisine muhakkak bir meşgale lazım. Eğer hak yolunda mücadele edecek, Allah katında rıza-i ilahiye ulaşacak, ibadet yapacak meşgalelerle uğraşmazsa Allah o insanı boş bırakmaz. O insana batıl meşgaleler verir. Hiç işe yaramayan, dünya ahiret zerre kadar faydası olmayan şeylerle o adam musallat eder. Hiç olmaması gereken işlerle meşgul olur. Niye? Çünkü o insan kendini kendini hayırla, kendini işe yarar şeylerle, kendini dolu şeylerle, kendini ibadet ve taatla meşgul etmemişse, rıza-i ilahiye uygun işlerle kendi kendine uğraş edilmemişse Allah o insanı boş bırakmaz. Ne yapar? O insana öyle meşgaleler verir ki hiç işi bu işine de yaramaz ama boş boş işlerle uğraşır. Yine Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki ben sizlerden birisinin dünya ahiret faydası olmayan bir işle karşı uğraşmıyor olmasını şaşkınlıkla karşıladım. Bir insan diyor eğer bir şeyle uğraşıyor ise bu yaptığı şeyin ...kendisine ya dünyada ya da ahirette faydasının olması lazım. Ama bir insan ki yaptığı işin dünyada da ahirette de kendisine faydası yoksa... o insan onunla uğraşıyorsa o insana şaşmak gerekir. Bu insan gerçekten şaşıracak bir insandır. Değerli kardeşlerim, vaktini değerlendiren insanlardan örnek vereceğiz dedik. Hasan Basri Hazretlerinden... Biliyorsunuz ki Tabi'lerin efendisi üç kimsedir. Hasan Basri Hazretleri Sahip İbn-i Müseyyib Hazretleri Bir de Veysel Karani Hazretleri. Bu üçü Tabi'lerin efendisidir. Ve bunların içerisinde de Hasan Basri Hazretleri. Hasan Basri Hazretleri diyor ki Ben öyle Zatlara ulaştım. Öyle kimseler gördüm ki Onlar sizin Nakitlerinizi harcamaktan çekindiğinizden daha fazla vakitlerini harcamaya çekinirlerdi. Siz şu parayı harcamaya korktuğunuz, para gidecek diye düşündüğünüz şeyler var ya, onlar sizin paradan korktuğunuz kadar onlar da vaktimiz gidecek diye korkarlardı. Ne yaparlardı? O insanlar diyor, ya okurlardı, ya yazarlardı, ya da ibadetle meşguldüler. Öncelik böyleydi. Bir i̇lim öğrenme peşindeydiler. Hep bir şeyler öğrenmeyle uğraşırlardı. Ya da yazarlardı. Öğrendiklerini insanlarla paylaşırlardı. Ya da ne yaparlardı? İbadetle meşgul olurlardı. Ama diyor onlar tek dakikalarını boşa geçirmezlerdi. Böyle insanlar vardı diye Hasan Basri Hazretleri anlatıyor. Değerli kardeşlerim tabii vakti kullanırken... Önemli hususlardan birisi sabah namazıdır. Sabah namazından sonraki vakittir. Bir müminin hayatında ganimet olarak değerlendirmesi gereken vakitlerin başında sabah namazı gelir. Sabah namazından sonraki süreçtir, işrak vaktidir. Ki Peygamberimizin de bu konuda bir duası vardır. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselam Allahümme bârik li ummeti fî bukûrihe Allah'ım Ümmetin, ümmetimden işine erken gidenlere bereket kıl. Buna peygamberimiz böyle dua ederdi. Onun içinde eskiler bu berekete nail olmak için iş yerlerini erken açarlardı Bu duada aynı zamanda işine erken başlayan dediği için ders okuyan talebe içinde geçerlidir. Başka şeylerle de meşgul olan insanlar için de geçerlidir. Ne vakit sabah vakti Sabahı bir insan eğer uyuyarak geçirmişse zaten gafildir. Yine Hazreti Ömer'in bu meyanda bir sözü var ki diyor ki Hazreti Ömer, üç gün sabah namazından sonra uyumayan bir insan bir gün kazanır. Bu da Hazreti Ömer Efendimiz'in devlet tecrübesiyle, ferasetiyle tespit ettiği bir durum. Bir insanın diyor sabah namazından sonra uyumadığı her üç gün, bir güne tekabül eder. Hayatına bir gün ilave zaman kazanmıştır bu adam. Ki bir insanın sabah 9'a kadar, 8'e kadar uyuduğunu düşünün. Öğle vaktine kadar işim yok deyip uyuduğunu düşünün. Bu insanın hayatı, hayatı felç olmuştur. Zaten bir insanın hayatta verim elde edeceği süre o süredir. Bazı insanlar vardır ki evet. sabah buluşalım bir yere gidelim dediğinizde ancak ikindi de kalkar. 11'e kadar uyumuştur hele de öyle çok kendini sıkıp iş peşinde değilse emekli vesaireyse 11'e kadar uyur. Kahvaltı, meşkane şu bu ancak ikindi de kendine gelir ki gün geçtikten sonra. Onun içinde bir insanın, bir insanın Hazreti Ömer ne diyor? Sabah namazından sonra uyumadığı üç gün hayatında kazandığı. ...hayatında kazandığı yeni bir gündür. Değerli kardeşlerim... ...insanın... ...vakti çok önemli dedik ki... ...bir insanın hayatında... ...elde edemeyeceği... ...tek şey vakittir. Zamandır. Kendini kaybettikten sonra... ...asla ulaşamayacağı bir nimettir. Bununla ilgili... ...anlatılır ki... ...bir gün yaşlı bir adam... ...üzüntü içerisinde... belli bükük... ...bir noktaya sabitlenmiş bakıyor... ...ki bu adam... E, ...hikmet sahibi bir insan... ...öyle bakıyor ki... öyle gelen bir delikanlı... ...amca diyor hayır ola... ...sen burada ne yapıyorsun böyle... ...diyor ki ben... ...evladım sorma vakitlerimi kaybettim de... ...onu arıyorum... ...amca diyor çocuk herhalde... E, ...ve sonra diyor ki... ...peki ne yapacaksın vakti bununla ...hiç sorma evladım diyor... Bulsam şu anda parayla satın alacağım onları. Varım böyle bir imkan, bir imkan yok. Bir insan hayatının tüm servetini verse, kendisinin geçirmiş olduğu, boşa zayi ettiği bir saatini bile geri alamaz. Hayattan geçmişse bir süre, o süreler geri dönmez değerli kardeşlerim. Onun içindir ki, kıyamet günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ...bize ifade buyurduğu bir insanın karşılaşacağı beş tane temel soru vardır. Bu soru baraj sorusudur. Bu sorulardan sınavda kalan insan tüm dersleri geçse de hiçbir anlamı kalmıyor. Baraj sorudur bunlar. Nedir onlar? Buyuruyor ki Peygamberimiz bir, ömrünü nerede geçirdi? Gel bakayım diyecek allah Teala, sen ömrünü nerede geçirdin? Neyin peşinde koştun? ...seni insanlar ne olarak bilirdi, neci olarak bilinirdin, hayatın genel itibariyle neydi? Yani seni herkes bu soruyu kendi içinde, kendi kendine bir öz yaparak herhalde cevap verebilir. Hangi ideali güttün, hangi davanın peşindeydin, hayat senin için ne anlam ifade ediyordu? Bu soruyu soracak Allah. Ömrünü neyin peşinde geçirdin? Sonra ne diyecek ikinci sorusu... İkinci sorusu da gençliğinin nerede geçirdi? Tabii ki hayatın tamamı sorguya tabir olduğu gibi özel olarak da gençlik ikinci defa bir sorudur. İkinci defa Allah peki diyecek. Sen gençlik sürende ne yaptın? Belin büküldükten sonra hadi ben emekli oldun. onu astıktan sonra, ele astıktan sonra geldin. Ben hadi ibadete yöneliyorum dedin de isyan peşinde miydin? Onu Allah soracak. İkinci soru neymiş? Genç de geçirdin. Tabii ki diğer sorular biliyorsunuz. Üçüncüsü nerede kazandın? Kazandığı kazançlarla ilgili. Dördüncüsü harcadığı yerler sorulacak. Beşincisi de bildikleriyle amel edip etmedi. Öğrenmesi gereken şeyler öğrenip öğrenmedi. Yani neymiş esas sorular? Esas soru zamanını nerede geçirdin? Ömrünü nerede geçirdin? Bir de gençlikteki zamanını nerede geçirdin? allah Teala insanlara kıyamet günü ilk defa bu iki soruyu soracak. Zaten o gün Efendimiz'in ifadesiyle insanoğlu adeta dikilmiş, hazır ol vaziyette herkes bekleyecek. Bu beş sorunun cevabını verecek. Bu beş sorudan geçer alanlar bu 5 soruya tatmin edici, ikna edici, huzurlu güzel cevap verenler serbestsin geçlenecek. O ilk bekleme anında insanlar çivilenmiş gibi sabit vaziyette bu soruların cevabını bekleyecek. Hangi soru zamanını nerede geçirdiği sorusu, hangi soru zamanını nasıl geçirdiği sorusu işte Kur'an-ı Kerim'de onun için allah Teala buyuruyor ki... ...fe Rabbi rabbike lenes'elennehum ecma'in... amma kânû yâmelûn... ...Rabbinin hakkı için... ...Rabbine yemin olsun ki... ...biz onların hepsine soracağız. Ne yapıyor olduklarını... ...neyle meşgul oluyor olduklarını tek tek soracağız. Öyle ben namaz kıldım... ...görevimi yaptım bitti... ...demekle iş bitmeyecek tek tek detaylı bir şekilde sorular soracak. Değerli kardeşlerim, dedik ki zamanı insanların çoğu allanıyor da iyi kullananlar da var. Bunlardan bir örnek. Ebu Yusuf Hazretleri Ebu Yusuf Hazretleri biliyorsunuz ki İmam Ebu Yusuf Hazreti Ebu Hanife'nin İmam-ı Azam'ın öğrencisidir. En büyük fakihlerden birisidir. Bu zat hep hayatı boyunca ilimle meşgul olmuş, ölmek üzere, sekerat halinde, ölüm döşeğinde yatıyor hasta. Bu hastalığındayken kendisine bizzat ziyarete geliyor. Bu gelen zat da kendisinin öğrencisi İbrahim bin Cerrah Hazretleri. O aynı zamanda artık kadı olarak da görev yapıyor. Tabi eski bir talebe olarak çok yaşlı ilerlemiş, Ölüm döşeğinde hocasını kemal edep ile huzura gelmiş, ziyaret ediyor ki... ...Ebu Yusuf Hazretleri ne sorsa beğenirsiniz. O anda aklımda geçen bir soruyu soruyor. Hangi soruyu ilmi bir mesele müzakere ediyor ki... ...sorduğu soruda da diyor ki... ...sorduğu soru hac ile ilgili bir soru. Bir kişi diyor, sence... Şeytan taşlamaya gittiği zaman yürüyerek mi gitmeli, binek üzerine mi gitmeli? Tabi talebe şaşırıyor. Ya üstad, üstadım efendim siz bu halinizde de mi bununla meşgulsünüz dediğinde e, hiç aldırış bile etmeden sen buna cevap veriyor. Ne sorusuna bir insan diyor şeytan taşlamaya e, binekle mi gitmeli, yaya mı gitmeli... Tabi iki sorudan birisi bu talebenin de ki o zaman kadı olmuş e, zatında e, aklına cevap gelmiyor. Diyor ki hocam diyor yürüyerek gitmeli. Öyle deyince Ebu, Hanif Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki hayır yanlış. O zaman diyor ki öyleyse diğeri yani binekle gitmeli. Niye çünkü başka seçenek yok. Ya yürüyerek dedim tutmadıysa binekle gitmeli dediğinde diyor ki o da yanlış o da yanlış. O zaman tabi bu talep diyor ki üstadım efendim yani o da yanlış bu da yanlışsa o zaman hangisi doğru? Yani bu ikisinin dışında başka bir seçenek var mı dediğinde diyor ki bak bu sorunun cevabı şu. Eğer şeytan taşladıktan sonra durup dua edecekse yürüyerek gitmesi eftal. Yok şeytan taşladıktan sonra durmadan... Hemen harem-i şerife Dönecekse o zaman da Binekle gitmesi eftan Ne yapıyor? Ölüm anında Sekerat halinde bile ilmi mesele Fıkhi mesele müzakere ediyor Tabi bu bunu konuşurken e, Bunun Müzakeresi bitiyor ki Bu zat artık Ziyaretten ayrılıyor tam diyor Kapıdan çıkmak Üzereyken 3-5 adım atmış ki Kapının önünde İçeriden bir barışma Ses duyuyor O anda çocukların ağlaması Çünkü Ebu Yusuf Hazretleri O anda vefat etmiş Nasıl ölmüş yani Hayatının son anında Son Birkaç nefesi kaldığı zaman Bile ilmi mesele Müzakere ediyor İşte değerli kardeşlerim Büyükler böyle zamanlarını Değerlendirilermiş Ki bununla ilgili Büyüklerin kitaplarında, eserlerinde çok büyük örnekler var. Mesela bir başkası Muhammed bin Cerir Taberi Hazretleri. Meşhur Taberi Tarihi, Taberi Tefsiri ve pek çok onlarca eseri yazmış olan zatın eseri, bu zatın kitapları alimlerin belirttiğine göre 357 bin sayfaya ulaşmış yazdığı eserler. Büyük kitaplarda da onun içinde. ...hangi tefsiri okursanız okunun... ...altında dipnot olarak... ...hemen Taberi Hazretlerine göre de... ...böyledir diye bir yandan alıntı yapar. Çünkü bir derya... ...her alanda yaz yazmış. Tefsiri de her alana girmiş. Onun için de... ...işte değerli kardeşlerim... ...onun da usulü şuymuş ki... ...her gün... 40 sayfa yazmadan... ...uyumazmış. Ne yapmadan? Okumadan değil ha, yazmadan. Yani... Bir insanın bir eser üretebilmesi için bir şey yazıyor olması için de ne kadar çok yazması okuması lazım onu ayrıca düşünelim. Okuduktan sonra ürettiği bilgileri kır sayfa yazı olarak üretir. Öylece hayatından öylece günü tamamlarmış. Peki bu büyükler böyle de Müslümanların hali nasıl derseniz Müslümanların bugünkü halini de üzüntüyle ibretle Profesör İhsan Süreyya Sırma hocamızdan nakledelim. Diyor ki kendisi pek çok Avrupa ülkesinde görev yaptı ki biliyorsunuz Avusturya'da en son görevliydi. Şimdi dönüş yaptı. Ben diyor Avrupa'da herhangi bir zaman tramvaya metroya bindiğim zaman şöyle bir içeriye göz atarım. Elinde kitap olmayan sağ solla sola boş boş meşgul olan birisi varsa... Anlarım ki o Müslüman Hemen doğru selamun aleyküm gidelim yanına Maalesef Müslümanların hali Ki geçtiğimiz aylarda Bir araştırma yayınlanmıştı Türkiye'de diyor ihtiyaç listesi içerisinde Kitap 235. sırada Bir ihtiyaç Şu anda dünyanın her tarafında Pek çok Pek çok eser Tüketilirken eser okunurken Türkiye'de e, yılda 10.000'de bir kişiye 10.000 kişiye bir kitap düşerken değerli kardeşlerim Japonya'da, Amerika'da %14, %12 seviyesinde her 100 kişinin 12'si, 14'ü öne bir kitap. Bizde 10.000 kişiye bir kitap okumayla ilgili pozisyonumuz da böyle maalesef. Tabii ki bir insan yine araştırmanın acı yönlerinden birisi şu, günde 5 saat televizyon seyrediyor, yılda ortalama yalnızca 6 saat kitap okuyor. Bir yıl içerisinde toplam 6 saatini okumaya veriyor insanlar, ama günde her gün 5 saat nerede geçiyor? 5 saat, 5 saat televizyon karşısında geçiyor. Bu gerçekten, bu gerçekten Müslümanlar adına üzüntü verici bir durum. Değerli kardeşlerim, elbette bunlara müminler olarak bir son vermek müminler olarak vaktimizin değerini bilmek zorundayız ve bir insan planlı yaşadığı zaman kendisine bazı planlar belirledikten sonra da Allah her şeyi kolay kılar peygamberimiz yine planla ilgili buyuruyor ki erteleyenler helak oldu bu aslında insanın sistematik çalışabilmesi için Sistemli çalışmasını öngören temel hadislerden, işaretlerden birisi. Kim helak oldu? Erteleyenler. Eğer bir insan hayatının başında, günün başında plan yapar, o planda gerekli yapmaları gereken şey neyse onları yerine getirir. Hele boşver dediği zaman bu adam battı. Hele boşver, hele sonra diyen bir insan perişan olur diyor Peygamberimiz değerli kardeşlerim. Ve onun içinde Necip Fazıl'ı rahmetle anarak onun bir şiirinden diyor ki Hani özlemle yad ettiği gençliği hatırlarken Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik Özlemi bu Gençlik ne demelidir? Gençliğin temel özelliği zamanın kendisinde olması Yaşlıyla gencin farkı budur Zaman daha elindedir. Bunun şu yönünde ve bunun da kendisine bir emanet olarak duran bir nesne olduğu düşüncesinde olan bir gençlik. Ancak bu insan, bu insan başarıya ulaşır. Ki kendisi de yine şiirine diyor ki, boşa geçen yılları esefle, üzüntüyle anarak, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik ki tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. ...gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Yani bir insan hayatını anlamsız şeylerlerde geçirdiğinde ne oluyor? Saat işliyor. Boşta yatsa, televizyon başında, maç başında, dizi başında... ...boş şeylerlerde zaman geçiriyorsa da ne oluyor? Saat işliyor. 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Saat işlemiş ama kendim bir işe yaramamışım diye üzülüyor... Ve değerli kardeşlerim bir de batılı birisinin bir sözünü paylaşmış olalım ki bildiğiniz gibi ünlü filozoflardan Kant. O da olaya değişik bir açıdan yaklaşarak diyor ki zaman sessiz bir testeredir. Ses çıkarmaz ama zaman testere olarak o zamanı kullanan insanı keser durur. O testere görevi bitirdiği an insan ölmüştür zaten. Zaman testere olarak hayatımızı hep kesmeye devam eder. Ve son bir sözde Hazreti Muaviye'den, Hazreti de Muaviye'de zamana yüklediği anlam itibariyle diyor ki Ey insan zaman sensin. Eğer sen iyi olursan zaman da iyidir. Eğer sen kötü olursan zaman da kötüdür. Yani zamanın iyiliği veya kötülüğü yoktur. ...zamanın kendisi bizzat insandır. İnsanın kendisi bizzat zamandır. İnsan zamanını iyi değerlendirmeli. Allah'a hesap vereceği süreyi iyi düşünmelidir. Vaktini hiçbir şekilde boşa harcamamadır değerli kardeşlerim. İnsan uykuda, istirahatte, boş e, e, işlerle meşgul olduğu saatleri göz önüne bulunduğu zaman... Hayatının çok çok az bir zamanının kendisine kalmış olduğunu görür. Ve pişman olmaması için de biliyoruz ki bir insan kıyamet günü dünyada aldığı her nefesin hesabını verecek. Ve her saniyesinin de hesabını verecek. İnsanoğlunun önüne film olarak getirilecek olan hayatında her saniyenin nasıl değerlendirildiğinin hesabı görülecek. Her saniye tek tek... Sonunda da hesap böylelikle tamamlanmış olacak. Son bir sözle efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın hadis-i şerifiyle de sohbetimizi kapatalım. Min husni İslamil mer TERKUHU ma yani kişinin boş şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir insan eğer boş şeyleri terk etmiş ise bu İslam'ının kalitesini gösterir. Ama boş şeylerle rahat rahat meşgul olabiliyorsa bu insanın da Müslümanlığında bir eksiklik, bir naks olduğunu işaret ediyor değerli kardeşlerim. Allah hepimize zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Zaman hususundaki imtihandan hepimizi başarıyla geçirmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.